Resulullah'ın eshabı, Peygamberimizin arkadaşları. Kadın veya erkek, çocuk veya büyük bir Müslüman Resulullah Efendimizi çok az da olsa bir kere görürse, kör olan bir kere konuşursa ve iman ile vefat ederse buna sahip veya sahabe denir. Birkaç tanesine eşhab veya sahabe yahut sahab denir. Peygamberimizi kafir iken görüp de Resulullah'ın vefatından sonra imana gelen veya Müslüman iken sonra mürtet olan, Müslümanlıktan çıkan sahabi değildir. Sahabi olduktan sonra mürtet olup Resulullah'ın vefatından sonra Tekrar imana gelen sahabi olur. Peygamber Efendimiz cin sınıfına da peygamber olduğu için cin de sahabi olur. Eşab-ı Kiram dini hükümler hususunda en muteber otoritedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i peygamberimizden öğrenip kendilerinden sonrakilere öğretmişler ve açıklamışlardır. Peygamberimizin yaptıkları ve söyledikleri hakkında bilgiler, bunların bizzat görerek ve duyarak naklettikleri şeylere dayanır. İşte bunların bütün olarak naklettikleri hükümler, hadisi şeriflerin temelini teşkil etmiştir. İslamiyette icma ümmet, yani alimlerin söz birliği, ancak eshabın zamanında tam ve mükemmel bir şekilde gerçekleşmiştir. Ayrıca eshabın her biri dinde sözü senet vesika olan müctehit alimlerdendir. Sonra gelen müctehitlerden üstündür. Ehli sünnet alimleri eshab-ı kiramın üstünlük sırasını üçe ayırmıştır. 1. Muhacirler. Mekke şehri alınmadan önce Mekke'den veya başka yerlerden vatanlarını, yakınlarını terk ederek Medine şehrine hicret edenlerdir. Bunlar Resulullah'ın yanına iman ile gelmiş veya gelince iman etmişlerdir. Amr bin As Hazretleri bunlardandır. Bakınız Muhacir. 2. Ensar Medine şehrinde veya bu şehre yakın yerlerde ve Evs Hazret adındaki iki Arap kabilesinde bulunan Müslümanlara Ensar denir. Çünkü Peygamber Efendimize ve Mekkelilere her türlü yardımda ve fedakârlıkta bulunacaklarına söz vermişler ve sözlerinde durmuşlardır. 3 Diğer Eshab-ı Kiram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 ve Hazreti Ali'dir. Bunlardan sonra, en üstünleri, aşere-i mübeşşer eden, yani cennet ile müjdelenmiş olan on kişiden, geri kalan altısı, Talha, Zübeyir bin Avvam, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebi Vakkas, Said bin Zeyd, Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Hazreti Hasan ile, Hazreti Hüseyindir. Eshâb-ı Kiramın en üstünleri dört büyük halife ve cennetle müjdelenenlerden sonra en üstünleri ilk Müslüman olan kırk kişidir. Bunlardan sonra en üstün Bedr Gazasında bulunan 313 sahabidir. Bunlardan sonra üstün olan Uhud Gazasında bulunan 700 kahramandır. Bunlardan sonra üstün olan, Hicretin altıncı senesinde ağaç altında Resulullah'a "Ölmek var, dönmek yok" diye söz veren 1400 kişidir. Bu sözleşmeye bi'at-ı Ridvan denir. Esâb-ı Kiramın adedi. Mekke fetinde on bin, Tebük gazasında 70 bin, Veda hacında 90 bin. Ve Rasulullah vefat ettiği zaman yeryüzünde 124 binden fazla sahabiyi vardı. Bu konuda başka rivayetler de vardır. Esabı Kiram'dan en son vefat edenler şunlardır: Abdullah bin Evfa, 705 Hicri 86 senesinde Küfede vefat etti. Abdullah bin Yesr, 706 Hicri 88 senesinde Şam'da Sehl bin Sa'd 709 Hicri 91 senesinde 100 yaşında Medine'de Enes bin Malik 711 Hicri 93 senesinde Basra'da Ebu Tufeil Amir bin Vasile 718 Hicri 100 senesinde Mekke'de vefat ettiler. Peygamberimizin vefatından sonra dört halife devrinde de eshab-ı kiram İslam dinini yaymak, cihad etmek hususunda sözlerine sadık kaldılar. Sözlerinden dönmediler. Hepsi ittifak halinde yerlerini, yurtlarını terk ile Arabistan'dan çıkıp her tarafa yayıldılar. Gidenlerin çoğu geri dönmeyip gittikleri yerlerde Ölünceye kadar cihad etti ve İslam dinini yaydı. Böylece az vakitte çok memleket alındı. Fethedilen yerlerde İslamiyet hızla yayıldı. esab ı Kiram'ın hepsi adildir. İslamiyeti bildirmekte hepsi ortaktır. Kur'an-ı Kerim'i onlar topladı. Hadîs-i şerifleri Peygamberimizden onlar nakletti. Es'ab-ı Kiram'ın İslam dinine yaptığı hizmetlerini, örnek yaşayışlarını, faziletlerini, hepsinin isimlerini ve hal tercümelerini yazan birçok eser telif edilmiş, yayınlanmıştır. Hakikat Kitabevi tarafından yayınlanan Es'ab-ı Kiram kitabı çok kıymetlidir. Peygamberlerden ve meleklerin üstünlerinden sonra bütün yaratılmışların en üstünü eshab-ı kiramdır. Her birinin ismini hürmetle, saygıyla söylemelidir. Eshab-ı kiramın her biri bu ümmetin hepsinden üstündür. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna inanan herkese, yani her Müslümana hangi ırktan, hangi memleketten olursa olsun Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti denir.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 Onunla birlikte bulunanların yani eshab-ı kiramın hepsi kâfirlere karşı şiddetlidirler. Fakat birbirine karşı merhametlidirler. Bunları çok zaman rükûda ve secdede görürsünüz. Herkese dünya ve ahirette her iyiliği, üstünlüğü Allahü Teâlâ'dan isterler.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 Eshâb-ı hakkındaki bazı hadîs-i şerîfler sövmeyiniz. Eshâbımdan sonra gelenlerden bir kimse, dağ kadar altın sadaka verse, Eshâbımdan birinin, bir avuç arpa vererek kazandığı sevaba veya yarısına kavuşamaz. Eshâbım, gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız,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 benim bulunduğum zamanda olanlardır. Onlardan sonra en iyisi onlardan sonra gelenlerdir. Onlardan sonra da en iyisi daha sonra gelenlerdir. Beni gören ve beni görenleri gören bir Müslümanı cehennem ateşi yakmaz. Bu ayet-i kerime ve hadisi şerifler ı kiramın üstünlük ve faziletini. Açıkça göstermektedir. Hevadan söylemezdi Nutki paki cümle vahydi. Dürri hikmetle idi Bahri umman ol Keremkanı. Teni halk içreydi Gönlü dostuyla teküten ha bulurdu vahdeti kesrette her an ol Keremkanı. Resulullah Efendimiz'in Bazı Zevâid Sünnetleri Sünnet-i Peygamber Efendimiz'in, ibadet olarak değil de, adet olarak devamlı yaptığı şeylere denir. Zevâid sünnetleri terk etmek, mekruh değildir. Peygamber Efendimiz'in giyiniş şekli, iyi şeyleri yapmaya sağdan başlaması gibi şeyleri, sünnet-i Mübarek sakal ve saçları. Resulullah Efendimizin mübarek saçlarının vasfa hakkında Hazreti Enes bin Maliye soruldu. Resulullah Efendimizin mübarek saçların nasıldı? Hazreti Enes şöyle cevap verdi: İki nevi arasındaydı. Çok kıvırcık değildi. Çok düz de değildi. İkisi arasında ve orta derecedeydi. Uzunlukta ve kısalıkta görünüşü kulaklarıyla omzunun üstünün ortasında dedi. İbn Abbas Hazretleri Fahre Alem Efendimiz mübarek saçlarını alnının üstüne salıverirdi. Sonradan mübarek saçlarını ayırır oldu demiştir. Alimler buyurmuşlardır ki saçı iki tarafa ayırmak fahr Kainat efendimizin sünnetidir. Zira sonradan böyle eder olmuştu. Alnının üstüne salı vermek de caizdir, iki yana ayırmak da caizdir. Ama ayırmak daha üstündür. Hazreti Ayşe-i validemiz buyurdu ki: Peygamber Efendimizin cümmeden yukarı ve vefreden aşağı bir saçı vardı. Cümme diye Omuz başlarına yetişen saça derler. Vefre diye de kulak yumuşağına yetişen saça derler. Velhasıl Hazreti Ayşe'nin rivayeti üzere Resulullah Efendimizin mübarek saçının uzunluğu o kadardı ki mübarek kulaklarının yumuşağından aşağı inmişti ama omuzlarına varmamıştı. İkisinin ortasındaydı. Kaide-i Riyaz Hazretleri buyurdu ki bu zikrolunan rivayetlerin bağdaştırılması şöyle olur. Mübarek kulakları tarafında olan saçları, kulaklarının yumuşağına gelecek kadardı. Arkasında olan saçları ise omuzlarına yetişirdi. Şöyle de buyurmuşlardır. Bazı rivayette kulağına kadar inmişti, bazı rivayette omzuna kadar inmişti demelerinin sebebi şudur ki, bir zamanda öyleydi başka bir zamanda ise böyleydi demektir. Rivayetler hep doğrudur. Peygamber Efendimiz mübarek saçlarını bazen uzatırdı ta omuz başlarına kadar inerdi. Bazen de keserlerdi. Mübarek kulaklarının yumuşağına yahut ortalarına kadar gelirdi. Ümmü Hanî buyurmuştur ki Fahri Alem Efendimiz bir zaman Mekke'de bize gelmişti. O vakit 4 gadiresi vardı. Gadire'nin manası saç bölüğü demektir. Yani mübarek saçlarını 4 bölük edip sarkıtmıştı demektir. Özetlemek gerekirse Peygamber Efendimizin mübarek saçları ve sakalının kılı çok kıvırcık ve çok düz değil, yaratılışta ondüleydi. Mübarek saçları uzundu. Önceleri kakül bırakırdı. Sonradan ikiye ayırır oldu. Mübarek saçlarını bazen uzatır, bazen de keser, kısaltırdı. Erkeklerin başı kazımaları veya saçları uzatıp tarayıp ikiye ayırmaları sünnettir. Duruma, adete, zamana göre hareket etmelidir. Saçları bükmek, örmek mekruhtur. Resulullah Efendimizin mübarek sakalının vasfı hakkında Hazreti Enes şöyle bildirir: Peygamber Efendimizin mübarek sakalında çok az beyazlık vardı. Mübarek başında ve mübarek sakalında beyazkıl 17, yahut 18 tane'den fazla değildi. Hazreti Ebubekr Sıddık bir gün ardın ya Resulallah dedi. Resulullah Efendimiz de Beni Hut Vakıa Mürselat Amme Yetesailune ve İzeshem kuvviret, Neve ve Tekvir sureleri ağarttı buyurdu. Yani bu surelerde cennet ve cehennem halleri çok zikrolunmuştur. Ümmetimin hali nice olur diye Gam ve üzüntüyle saç ve sakalımı ağarttım, buyurdu. Amr bin Şuayb buyurdu ki, Resulullah Efendimiz, mübarek sakalının ininden ve boyundan alırdı. Tirmizi Hazretlerinin bildirdiği hadisi i şerifte, Peygamber Efendimiz, bıyığını almayan, kısaltmayan kimse, bizden değildir, diye buyurmuştur. Başka bir hadisi şerifte de sakallarınızı çok eğleyin ve bıyıklarınızı iyice kesin diye buyurulmuştur. İbn Abdülhakim buyurdu ki bıyığı iyice kesmeli ve sakalı kesmemeli. Bıyığı iyice kesmeden murat kazımak değildir buyurmuştur. İmam-ı Nevevi Hazretleri bıyık kesmekte uygun olan şudur ki Dudağın kenarı görününceye kadar kesmeli. Ta dibinden kesmemeli demiştir. Alimler bıyığın üstüne kırkıp, iki yanından uçlarını sarkıtmayı kerih görmüşlerdir. İbni Ömer şöyle anlatır. Resulullah efendimize mecusi topluluğu anlatıldı. Bunun üzerine Resulullah efendimiz, onlar, bıyıklarının ucunu uzatırlar ve sakallarını tıraş ederler. O halde siz onlara muhalefet edin buyurdu. Ebu İmame: Ya Resulallah, kitap ehli sakallarını kırkarlar ve bıyıklarını uzatırlar deyince Resulullah Efendimiz: Siz bıyıklarınızın ucunu kırkın ve sakallarınızı çoğaltın diye buyurdu. Alimlerin bildirdiklerine göre, bıyıkları kırkarak, kaşlar kadar kısaltmak, sünnettir. Sakalı çenedeki ile birlikte, bir tutam uzatmak ve bundan fazlasını kesmek, sünnettir. Sakalı bir tutam uzatmak ve bir tutamdan fazlasını kesmek, sünnettir. Sakalı bir tutamdan kısa bırakmak da, sünnete uygun değildir. Sünnete uymak niyetiyle kısa sakal bırakmak bid'at olur. Haram olur. Sakal bırakmak sünnet-i Emre maruf için, nafaka temini için, fitne çıkmasını önlemek için sakalı büsbütün tıraş etmek caiz ve lazım olur. Bunlar sünneti terk etmek için özür olur. Fakat bid'at işlemek için özür olmazlar. Resulullah'ın Yatması, Uyuması Peygamber Efendimiz, döşeğinde uyumak istediği zaman, sağ yanının üzerine yatar, sağ elini, sağ yanağının altına koyar, sonra da, Allah'ım, kendimi sana teslim ettim, yüzümü sana çevirdim, işimi sana ısmarladım, sırtımı sana dayadım. Ben, senin azabından korkar, rahmetini umarım. Senin rahmetinden başka sığınılacak yok, Senin azabından başka korunulacak yoktur. Ancak Senin rahmetine sığınılır ve ancak Senin rahmetinle kurtulunur. Ben Senin indirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım. Ey Rabbim! yanımı, senin isminle yere koydum. Eğer ruhumu tutar, alıkorsan, ona rahmetinle muamele et. Eğer onu salarsan, salih kullarını koruduğun gibi, onu da koru. Allah'ım! Ben senin isminle ölür, senin isminle dirilirim. Bize yediren, içiren, her ihtiyacımızı karşılayıp gideren, Bizi barındıran, sığındıran Allah'a hamdolsun. Nice kişiler var ki, kendilerinin ne ihtiyaçlarını karşılayanları var, ne de barındıranları. Allah'ım, kullarını huzurunda topladığın günde, azabından beni koru. Diyerek dua eder, uykudan uyanıp kalkarken de, hamdolsun o Allah'a Hakî. Bizi öldükten sonra diriltti. Kıyamet günü, dönüşümüz de ona olacaktır, derdi. Peygamber Efendimiz, yatağına girdiği zaman, Göklerin ve yerin Rabbi, her şeyin Rabbi olan, Tohumu ve çekirdeği çatlatıp çimlendiren, Tevratı, İncil'i ve Kur'an'ı indiren Allah'ım, Ben, her kötülük sahibinin kötülüğünden sana sığınırım. Çünkü onu perçeminden tutan sensin. Allah'ım, evvel sensin. Senden önce olan hiçbir şey yoktur. Ahir sensin. Senden sonra olan hiçbir şey yoktur. Zahir sensin. Senden başka hiçbir şey yoktur. Diye dua ederdi. Uykudan uyandığı zaman da, başka ilah yok. Ancak sen varsın. Seni tesbih ve tenzih ederim. Allah'ım, günahlarımı, yarlıgamanı ve rahmetini dilerim. Allah'ım, ilmimi arttır. Bana doğru yolu gösterdikten sonra, kalbimi kaydırma. Yüce katından bana bir rahmet de ihsan buyur. Çünkü bağışı en çok olan sensin. Sen diyerek dua ettiği de olurdu. Berabini azip anlatır. Kainatın efendisi bana yatacak yerine varacağın zaman namaz için abdest aldığın gibi abdest al. Sonra sağ yanının üzerine yat ve sonra Allah'ım Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. Sırtımı sana dayadım. Ben senin azabından korkar. Rahmetini umarım. Senden, senin rahmetinden başka sığınılacak yok. Senin azabından korunulacak yok. Ancak senin rahmetine sığınılır. Ve ancak senin rahmetinle kurtulunur. Ben, senin indirmiş olduğun kitabına ve göndermiş olduğun peygamberine inandım" de. O gecende ölürsen İslam fıtratı üzere ölürsün. Kim bunu söyler de o gece altında ölürse İslam fıtratı üzere ölür buyurdu. Peygamber Efendimiz sizden biriniz geceliğin döşeğinden kalktıktan sonra ona dönüp yatacağı zaman, onu üç kere çırpsın. Çünkü kendisinden sonra neler olduğunu, nelerin gelip yatak üzerinde yerini aldığını bilemez. Döşeğine yatmak istediği zaman, sağ yanının üzerine yatsın. Yattığı yanını döşeye koyduğu zaman da, Allah'ım! Seni tesbih ve tenzih ederim. Ya Rab! Yanımı döşeye senin isminle koydum. Senin isminle de kaldırırım. Eğer ruhumu tutar alıkorsan, ona rahmet ve mağfiret ihsan buyur. Eğer geri salarsan, salih kullarını koruduğun gibi, onu koru. Uyandığı zamanda, hamdolsun Allah'a ki, beni cesedimde afiyetli kıldı. Ruhumu bana geri çevirdi, ve zikri için bana izin verdi, desin buyurmuştur. Peygamber Efendimiz, yüzü koyun yatan bir adama rastlayınca, işte bu, Allah'ın hiç sevmediği bir yatıştır buyurdu. Şerit bin Süveyd'in bildirdiğine göre, Peygamber Efendimiz, yüzünün üzerine yatmış, uyuyan bir kimse görüp, ona ayağının ucuyla dokundu ve, bu, yüce Allah'ın en sevmediği bir uyumadır, buyurdu. Uyuyan zat Eshâb-ı Abdullah bin Tahfe olup, Demiştir ki, Ben seher vakti, mescitte karnımın, Yüzümün üzerine yatmış uyurken, Birisi bana ayağı ile dokundu. Kim bu, diye sordu. Ben, Abdullah bin Tahfe'yim, dedim. Bir de ne göreyim, Kainatın efendisiymiş. Bu yüce Allah'ın en sevmediği bir yatıştır, buyurdu. Peygamber Efendimiz abdestsiz durmazdı. Resulullah Efendimizin helaya çıkıp da abdest almadığı görülmemiştir. Resulullah Efendimizin oturuşu. Hanzala bin Hüzeyem Peygamber Efendimize gittim de kendisini bağdaş grup oturmuş gördüm demiştir. Câbir bin Semüre de Peygamber Efendimizin sabah namazını kıldığı zaman güneş doğuncaya kadar namazgahında bağdaş grup oturduğunu bildirir. Peygamber Efendimizin hiçbir zaman ayaklarını meclisinde bulunanların önüne doğru uzattığı görülmemiştir. Şerit bin Süeyt der ki. Kainatın efendisi bana uğramıştı. O sırada ben şöylece sol elimi arkama koymuş, elimin yarı avucu üzerine dayanmış bir halde oturuyordum. Kainatın efendisi "Sen gazaba uğrayanların oturuşuyla mı oturuyorsun?" buyurdu. Gazaba uğrayanlar Yahudilerdir. Kayle binti Mahreme anlatır. Peygamber Efendimizi Kurfus'a otururken gördüm. Peygamber efendimizi böyle huşu içinde oturur gördüm. Kurfus'a, kalçalar yere konulmak, dizler dikilip karna yapıştırılmak ve eller bacaklar üzerinde bağlanmak suretiyle oturuluş biçimine denir. Peygamber efendimizin yemek yerken oturması da çok sadeydi. Ne kapalı kapılar ardına çekilir, ne perdeler arkasında dikilir, ne de kendisinin önüne tabaklarla yemekler taşınırdı. Peygamber efendimiz, toprak üzerinde oturur, yemeğini de yerde yerdi. Ben, kulun oturduğu gibi oturur, kulun yediği gibi yerim. Ben ancak bir kulum, sünnetimden yüz çeviren, benden değildir buyururdu. Peygamber efendimiz, Mekke'nin yukarı taraflarında bir yere dayanmış olarak yemek yediği sırada Cebrail Aleyhisselam gelip "Ya Muhammed, demek sen krallar gibi yiyorsun." deyince Peygamber Efendimiz yere oturuvermiştir. vermiştir. Peygamber Efendimize bir gün Cebrail Aleyhisselamla birlikte bir melek gelmişti ki daha önce o hiç gelmemişti. Melek Peygamber Efendimize Rabbin sana selam ediyor ve seni ya bir peygamber sultanlık veya bir peygamber kulluk arasında serbest kılıyor. Bunlardan birisini seçmekte serbest bırakıyor. İstersen senin için peygamber sultan, istersen peygamber kul olmak var, buyuruyor dedi. Cebrail aleyhisselam Tevazu göster diye işaret edince Peygamber Efendimiz Peygamber kul olayım cevabını vermiştir. Bundan sonra Peygamber Efendimiz ne ayak üzerinde ne de bir yere dayanarak yaslanarak yemek yemiştir. Resulullah'ın yemesi ve içmesi Ebu Cühaife anlatır. Kainatın Efendisi ben, bir şeye dayandığım halde yemek yemem buyurdu. Dayanmak, üç türlüdür. Bir yanın üzerine dayanmak, bağdaş kurmak, ellerden birine dayanıp, diğeriyle yemek yemek. Bu üçüncü dayanma biçimi, yerilmiş, kınanmıştır. Resulullah Efendimiz, yemeği üç parmakla, şehadet parmağı ile, onun iki yanındaki parmaklarla yerdi. Peygamber efendimiz buyururlar ki, Yemeğin bereketi, Yemekten önce abdest almakta, Yemekten sonra da abdest almak, El yıkamaktadır. Kim elindeki et, Yağ kokusunu, Bulaşığını yıkamadan uyur da, Kendisinin başına bir şey gelecek olursa, Kendisinden başkasını suçlamasın. Peygamber efendimizin, Garra diye anılan bir karavanası vardı. Kuşluk vakti, kuşluk namazını kıldıktan sonra, içinde serit, tirit bulunan bu karavana getirilip, ortaya konulurdu. Tirit, ufak ufak doğranmış ekmek ve çokça etle birlikte yapılan yemeğe denir. Müslümanlar, tirit karavanasının başına toplandığı zaman, Peygamber Efendimizin, İki dizinin üzerine çöküp oturduğunu gören Bedevi, çöl köylüsü, bu ne biçim oturuş demekten kendini alamadı. Peygamber Efendimiz, şüphe yok ki, Allah, beni kerem sahibi bir kul kıldı. Bir zorlayıcı ve inatçı kılmadı. Haydi, kıyısından yemeye başlayınız. Tepesinden, ortasından yemeği bırakınız. Yemeğin bereketi, tepesinde, ortasındadır. Sizden biriniz, yemek yiyeceği zaman, çanağın orta tarafından yemesin. Fakat, alt tarafından yesin. Çünkü bereket, onun orta tarafından iner, buyurdu. Ömer bin Ebi Selem'e der ki, Ben, kainatın efendisinin terbiyesi altında bulunan bir çocuktum. Yemek yerken, Elim yemek kabının içinde dolaşırdı. Kainatın efendisi bana "Ey oğul, besmele çek. Sağ elinle ye. Önünden ye." buyurdu. Bundan sonra hep böyle yemeye devam ettim. Peygamber Efendimiz biriniz için hizmetçisi yemeğini hazırlayıp getirdiği zaman ki o hizmetçi yemeğin sıcağına, dumanına katlanmıştır. Onu da sofraya kendisiyle birlikte oturtsun. O da yesin. Eğer kaçınır, böyle yapmazsa veya yemek az olursa, eline ondan bir-iki lokma koysun." buyurmuştur. Peygamber Efendimiz, hiçbir yemeği hor görmemiş, yermemiştir. Bir yemeği arzu ederse, yer, Arzu etmezse bırakır, susardı. En ufak nimete bile saygı gösterir, hiçbir nimeti yermezdi. Hiçbir nimeti, ne hoşuna gittiği için över, ne de hoşlanmadığı için yererdi. Yemek ortaya konulduğu zaman, Peygamber Efendimiz, Allahümme bâriklenâ, fîmâ, rezâktenâ ve kînâ azâbennâr. Bismillah diyerek dua ettikten sonra yemeye başlardı. Hz. Ayşe validemiz bildirir. Kainatın efendisi sizden biriniz yemek yiyeceği zaman bismillah desin. Yüce Allah'ın ismini ansın. Yemeye başlamadan önce bunu söylemeyi unutursa yemeğin evveli ahiri için bismillah desin buyurdu. Ümeyye bin Mahşî'nin bildirdiğine göre, adamın biri, besmele çekmeksizin yemek yiyor, Peygamber Efendimiz de oturmuş, ona bakıyordu. Yemeğin sonunda, bir tek lokma kaldığı ve onu da kaldırıp, ağzına götürdüğü sırada, adam, yemeğin evveli ve ahiri için Bismillah, dedi. Peygamber Efendimiz güldü. Sonra da, Şeytan onunla birlikte yemeye devam ediyordu. Adam yüce Allah'ın ismini anınca şeytan karnında bir şey bırakmayıp kustu, buyurdu. Peygamber Efendimiz abdest ve gusülde ayakkabısını giymekte ve taranmakta mümkün oldukça hep sağdan başlamayı sever, bir şey alacağı zaman sağ eliyle alır, bir şey vereceği zaman sağ eliyle verir. Ve başlayacağı her şeye sağdan başlardı. Sizden biriniz, ayakkabısını giyeceği zaman, giymeye sağdan başlasın. Ayakkabısını çıkaracağı zaman da, çıkarmaya soldan başlasın. Ayakkabı giyilirken, sağ ayak, ayakların evveli, ayakkabı çıkarılırken de, sağ ayak, ayakların ahiri olsun buyururdu. Abdullah bin Ömer'in bildirdiğine göre, Peygamber Efendimiz, Sizden biriniz, yemek yiyeceği zaman, sağ eliyle yesin. Bir şey içeceği zaman da, yine sağ eliyle içsin. Çünkü şeytan, sol eliyle yer ve sol eliyle içer, buyurmuştur. Seleme bin Ekvan'ın babasından bildirdiğine göre, Peygamber efendimiz, Eşçâ kabilesinden, Büsr bin râî ül diye anılan bir adamın, yanında sol eliyle yemek yediğini görünce, ona, Sağ elinle ye, buyurdu. Adam, buna gücüm yetmiyor, sağ elimle yiyemiyorum, diyerek yalan söyledi. Peygamber efendimiz, gücün yetemesin. Bunu sağ eliyle yemekten ancak, Kibir ve gururu men etmektedir, buyurdu. Bundan sonra adam, bir daha elini ağzına kaldıramaz oldu. Peygamber Efendimiz, Aziz ve celil olan Allah, Yenilecek bir şeyi yiyip veya içilecek bir şeyi içip de, Bundan dolayı kendisine ham eden kulundan, Muhakkak razı olur, buyururdu. Ebu said Hudri der ki, Peygamber Efendimiz, yiyip içtiği zaman, şöyle dua ederdi. Elhamdülillahillezî et'amena ve sakana ve ce'alna müslimîn. Bize yediren, içiren ve bizim Müslümanlar cümlesinden kılan Allah'a hamd olsun. Ebu Ümâmetül Bahîli'nin bildirdiğine göre, Peygamber Efendimiz, yemeğini yiyip, Sofra kaldırılacağı sırada şöyle de dua ederdi. Elhamdülillahi kesîren, tayyiben, mübareken fîhî, gayre mekfîyin, velâ müveddâin, velâ müstâğnen anhu rabbenâ. Hamd, Allah'a mahsustur. Ey Rabbimiz! Biz sana pek çok, her pürüzden pak, içi feyzü bereket dolu, Red ve terk olunmayan, kendisinden müstahni kalınmayan hamd ile hamd ederiz. Elhamdülillahillezî kefâna ve ervâna gayre mekfîn velâ Bize yeterince yediren, içiren, bizi reddetmeyen ve nankörlerden kılmayan Allah'a hamd ederiz. Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre, Peygamber Efendimiz, Yemekten sonra ellerini yıkardı. Peygamber Efendimiz dünyaya ve dünyadaki şeylere ehemmiyet vermezdi. Abdullah bin Mesud anlatır. Kainatın efendisi bir hasırın üzerinde yatıp uyumuş ve hasır böğründe iz yapmıştı. Uyanınca böğrünü ovuşturdum. Babam anam sana feda olsun ya Resulallah. Keşke bize bildirseydin de Hasının üzerine ondan koruyacak senin için bir şey serseydik dedim sana yumuşak bir döşek edinsek dedik kainatın efendisi dünyaya ait şeyler benim neme gerek benim dünya ile olan misalim halim bir ağacın altında biraz gölgelendikten sonra onu bırakarak yoluna devam eden bir süvarinin misali hali gibidir buyurdu Ebu İmame'tul Bahîli'nin bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz Aziz ve Celil olan Rabbim bana Mekke vadisini altın yapmayı teklif buyurdu Hayır ya Rab, ben bir gün tok olayım bir gün de aç olayım Aç olduğum zaman sana niyazda bulunayım ve seni zikredeyim Tok olduğum zaman da sana ham dediğim şükredeyim dedim. Buyurmuştur. Hazreti Aisha Valide'miz anlatır. Peygamber Efendimiz'in Mediniye gelişinden vefatına kadar ev halkı üç gece ardarda buğday ekmeğinden karınlarını doyurmamıştır. Peygamber Efendimiz'in ve ev halkının çoğu zaman yedikleri arpa ekmeğiyle hurmadan ibaret olup, Bunlar da fazla derecede değildi. Resulullah Efendimiz vefatından önce zırh gömleğini ev halkının ekmekliği için Ebu Şahma adındaki Yahudi'den aldığı bir vesk veya 30 sağ arpa karşılığında terhin etmiş bulunuyordu. Hazreti Ayşe validemiz Muhammed Aleyhisselam'ı hak din ve kitapla peygamber gönderen Allah'a yemin ederek söylerim ki, Yüce Allah'ın, peygamber gönderdiği zamandan, ruhunu ettiği zamana kadar, kendisi ne bir elek görmüş, ne de elekle elenmiş undan yapılan ekmek yemiştir. Demiş, öyleyse arpayı nasıl yerdiniz? diye sorulunca da, kepeğini üf diyerek üflerdik. Kainatın Efendisi vefat edinceye kadar ne kendisi ne de ev halkı ardarda iki gün arpa ekmeğinden karınlarını doyurmamıştır. Vallahi Kainatın Efendisinin evinde kırk gece beklerdik de ne kandil ne de bir ateş yanardı. Aylar gelir geçerdi de Resulullah aleyhisselam'ın evlerinden herhangi birinde. Ateş yanmaz, duman tüttüğü görülmezdi. İki ay gelir geçerdi de, Muhammed aleyhisselamın ev halkı için ne bir ekmek yapılır, ne de bir çömlekte, tencerede yemek pişerdi. Biz, esvedeyne, yani hurmaya ve suya doyup kandığımız zaman, kainatın efendisi vefat etti. Peygamber efendimizin, bir günde karnında, İki çeşit yemek bir araya gelmemiş, kendisi, karnını hurmadan doyurduğu zaman, ekmekten doyurmamış, ekmekten doyurduğu zaman da, hurmadan doyurmamıştır. İşte beni ağlatan da budur, demiştir. Enes bin Malik de, Peygamber Efendimizin, Allah'a kavuşuncaya kadar, ne hıvan üzerinde bir şey yediğini, ne halis buğday unundan yapılmış yufka ekmek, ne de kızartılmış kuzu kebabı gördüğünü bilmiyorum, demiştir. Hıvan, yemek yeneceği sırada, üzerine yemek konulan iskemle, masa gibi şeye denir. Ebu Hureyre Hazretleri, Peygamber Efendimizin, Allah'ım, ev halkımı, Muhammed'in ev halkını ölmeyecek kadar rızıklandır. Muhammed'in ev halkının rızkını, ölmeyecek kadar kıl, diyerek dua ettiğini bildirmiştir. Resulullah Efendimiz, yiyeceği şeyi sofra üzerinde yerdi. Sofra, yolcu için hazırlanan azık olup, yol azığı çok kere yuvarlak deri içinde taşındığından, yiyeceğin adı deri kaba çevrilmiş ve ona sofra denilmiştir. Resulullah Efendimiz şunu yapın bunu yapın demezdi. Mevcut ne varsa onu yerdi. Hazreti Ayşe validemiz anlatır. Peygamber Efendimiz bana gelir. Yanında yiyecek var mı diye sorardı. Hayır derdim. Bunun üzerine öyleyse ben oruçluyum buyururdu. Kainatın efendisi yine bir gün bize gelmişti. Ya Rasûlallah, bize bir hediye geldi dedim. Nedir o diye sordu. Haysdır dedim. Ama ben oruçlu olarak sabahladım buyurdu. Hays, hurma, yağ ve keş karıştırılarak yapılan yemektir. Peygamber Efendimiz, helvayı ve balı, ekmek tiridini, hurma tiridini, sebze yemeklerini severdi. Efendimize süt getirilip sunulduğu zaman sütte iki bereket vardır, buyururdu. Abdullah bin Abbas anlatır. Ben ve Halit bin Velid, kainatın efendisiyle birlikte teyzem Meymune bin Teharisin evine vardık. Ümmü Hufeit kainatın efendisine tereyağı ve süt hediye etmişti. Teyzem Hediye edilen sütten size vereyim mi diye sordu. Kainatın Efendisi olur buyurdu. Teyzem gitti bir kapla süt getirdi. Kainatın Efendisi alıp ondan içti. Ben Kainatın Efendisinin sağındaydım. Halit bin Belit solunda bulunuyordu. Resulullah sütten artanını bana verip sen iç. İstersen tercihan halide ikram et buyurdu. Ben senin artığını içmekte hiçbir zaman hiçbir kimseyi kendime tercih etmem dedim. Bunun üzerine Rasulullah Efendimiz Allah'ın bir yiyecek yedirdiği kimse Allahümme barik lena fihi ve et'amna hayran minhu. Allah'ım sen bu yemekte bizim için bereket ihsan et. Bize ondan daha hayırlısını da yedir.'' Desin. Allah'ın süt içirdiği kimse de Allahümme bâriklenâ fîhî ve zidna minhu. Allah'ım sen bu sütte bizim için bereket ihsan et ve ondan bize ihsanını arttır Desin. Çünkü, ''Yiyeceğin, içeceğin yerini sütten başka bir şey tutar değildir.'' buyurdu. Medineli Müslümanlar, hurmalarının ilk çıkanını, turfandasını gördükleri zaman, onu Peygamber Efendimiz'e getirirler, Resulullah Efendimiz de elini alıp bereket duası yaptıktan sonra, gördüğü çocuklardan en küçüğünü çağırır, ona verirdi. Bir evde hurma bulunmazsa, o evin halkı açtır.'' buyururdu. Enes bin Mâli'in bildirdiğine göre, Peygamber Efendimiz, kabak yemeğini severdi. İçinde kabak bulunan bir yemek getirildiği zaman, kabağı bulunup, Peygamber Efendimizin önüne doğru itilirdi. Resulullah Efendimiz, koyunun en lezzetli eti, sırt eti olduğunu bildirirdi. Ümmü Eyyub'a, Resûlullah aleyhisselâm, evinizde yedi ay oturmuştu. Kainatın efendisinin en sevdiği yemek hangisiydi diye soruldu. Ümmü Eyyub, onun kendisi için ne bir yemeğin yapılmasına emrettiğini gördüm, ne de sevmediği bir yemeği yerdiğini gördüm. Kendisine her ise keşkek yapar, hoşuna gittiğini görürdük de, bu yemek, Beş günde, 6 günde, 10 günde bir hazırlanırdı, dedi. Ebu Musa el-Eş'arî'den de kainatın efendisinin tavuk eti yediğini gördüm, dediği bildirilmiştir. Peygamber Efendimiz yemeğin dibinde kalanını yemeyi sever. Her kim bir çanakta, kapta yemek yedikten sonra onu sıyırırsa, o onun için istiğfar eder. Buyururdu. Peygamber Efendimiz yeşil hurma ile birlikte kavun yer, yeşil hurma ile birlikte hıyar yerdi. Bunun sıcaklığını onun soğukluğu ile, onun soğukluğunu da bunun sıcaklığıyla keser, tadil ederiz buyururdu. Peygamber Efendimizin şöyle buyurdukları da bildirilir: Ey buzer, et pişirdiğin zaman onun suyunu çoğalta komşularını gözet, ondan onlara da paylaştır. Komşusu aç olduğu halde karnını doyuran kimse Kamil mümin değildir. Allah'a ibadet ediniz. Yemek yediriniz, selamı yayınız ki cennetlere giresiniz. Bir kişinin yemeği iki kişiye yeter, Üç kişinin yemeği dört kişiye yeter. Dört kişinin yemeği sekiz kişiye yeter. Esma bint Ebi Bekr, pişen yemeğin kaynaması ve dumanı geçinceye kadar örtülü bulundurulmasını tavsiye eder ve kainatın efendisinin o en büyük berekettir, buyurduğunu işittim derdi. Resulullah Efendimiz Mekke'nin fethinde amcası Ebu Talib'in kızı Hazreti Ümmü Hanî'nin evine varmıştı. Ona yanınızda yiyecek bir şey var mı diye sordu. Hazreti Ümmü Hanî, "Hayır. Yalnız kurumuş ekmek kırıntıları ve sirke var. Fakat bunları sana sunmaya haya ederim." dedi. Peygamber Efendimiz, "Onları getir. Suyun içine ufala. Tuz da getir." buyurdu. Sirkeyi onun üzerine döküp yedikten sonra, yüce Allah'a şükretti. Ey Ümmühani! Sirke ne güzel katıktır. Sirkesi bulunan bir ev, katıktan mahrum sayılmaz buyurdu. İçeceklerin hangisi daha lezzetlidir diye sorulduğu zaman, Peygamber Efendimiz, tatlı ve serin sudur buyurmuştur. Peygamber Efendimiz, Büyü tüs getirilen tatlı sudan içerdi. Büyü tüs su, Medine'ye iki günlük yerdeydi. Peygamber Efendimiz, Sizden biriniz, Bir şey yerken, Sağ eliyle yesin. Bir şey içerken de, Sağ eliyle itsin. Çünkü şeytan, Sol eliyle yer, Sol eliyle içer. Sizden biriniz, bir şey içerken, kabın içine solumasın buyurmuş, yenileceklerin ve içileceklerin içine solunmasını yasakladığı gibi, altın ve gümüş kapların içinde yiyip içmeyi de kesin olarak yasaklamıştır. Peygamber Efendimiz, su içerken, bir bardak suda iki-üç kere nefes alır ve bu daha yararlı ve daha kandırıcıdır. Sizden biriniz, bir şey içeceği zaman, bir solukta içmesin. Develer gibi bir solukta içmeyiniz. İki veya üç solukta içiniz. Sonra içeceğiniz zaman, Bismillah, ve ağzınızı su kabından kaldırdığınız zaman da, Elhamdülillah, deyiniz, buyurmuştur. Nevfel bin Muaviye, kainatın efendisi, bir şey içerken, Üç kere nefes alırdı. Evvelinde, Yüce Allah'ın ismini anar, Besmele çeker, Sonunda da, Elhamdülillah diyerek, Hamd ederdi, Demiştir. Hz i bildirdiğine göre, Peygamber Efendimiz, Kendisi için, Kırba içinde, Sabahliğin kurulan şırayı, Akşamliğin içerdi. Akşamliğin kurulan şırayı da, sabahleyin içerdi. Yemekten önce ve yemekten sonra el yıkamak, ve sağ eliyle yemek ve sağ eliyle içmek, Resulullah’ın adetiydi. Yemekten evvel el yıkarken, önce gençler, yemekten sonra, önce yaşlılar yıkardı. Tabağın kenarından yemek, kendi önünden yemek, sağ ayağa dikip, sol ayak üstüne oturmak, Resulullah'ın sünnetidir. Çok sıcak şey yememeli ve koklamamalıdır. Yerken hiç konuşmamayı Peygamber Efendimiz uygun görmezdi. Ateşe tapanların adetidir. Neşeli konuşmalıdır. Tuz ile başlamak ve bitirmek Resulullah'ın sünnetidir ve şifadır. Yeme ve içme bilgisini öğrenmek ibadet bilgisini öğrenmekten önce gelir. İslamiyette önce çıkan bid'atten biri doyuncaya kadar yemektir. Her gün et yemek kalbe sıkıntı verir. Melekler sevmez. Eti az yemekse ahlakı bozar. Sofra yani yaygı üstünde yemek ve bunu yere sermek hoş olur. Sofra deriden olurdu. Bitkisel yemek çok iyidir. Nebati yemek bulunmayan sofra Akılsız ihtiyar'a benzetilmiştir. İmamı i Sadık, malı ve evladı çok olmak isteyen, bitkisel yemek çok yesin buyurmuştur. Önce sofraya oturmalı, yemeği sonra getirmelidir. Peygamberimiz, ben kulum, kullar gibi yere oturup yerim buyurdu. Acıkmadan yememeli, çok yememelidir. Doymadan kalkmalı. Şaşacak şey olmadan gülmemeli. Peygamber efendimiz, iyiliklerin başı açlıktır, Kötülüklerin başı tokluktur, buyururdu. Yemeğin tadı, açlığın çokluğu kadar artar. Tokluk, unutkanlık yapar, kalbi kör eder. Alkollü içkiler gibi kanı bozar. Açlık, aklı temizler, kalbi parlatır. Fasıklarla, kötü kimselerle birlikte yememeli, içmemelidir. Kaynar yemekleri örtülü olarak soğutmalıdır. Resulullah Efendimiz sağ el ile yiyiniz, sağ el ile içiniz buyururdu. Peygamberimiz ekmeği sağ eliyle alır, sonra karpuzu sol eliyle yerdi. Ekmeği bir eliyle değil, iki eliyle koparmalıdır. Lokmak, küçük olmalı ve iyi çiğnenmelidir. Sağına, soluna, havaya bakmamalı, lokmasına ve önüne bakmalıdır. Ağzını çok açmamalıdır. Sofrada, ilini üstüne başına sürmemelidir. Öksürüceği ve aksıracağı zaman, başını geriye çevirmelidir. Çağrılmayan sofraya oturmamalıdır. Sofrada, herkesten çok yememelidir. Karnı doyunca,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 Resûlullah Efendimiz az yer çok yememek üzerinde çok dururdu. İnsan kalbi tarladaki ekin gibidir. Yemek yağmur gibidir. Fazla su ekini kuruttuğu gibi fazla gıda kalbi öldürür. Çok yiyeni çok içeni Allahü Teala sevmez buyururdu. Resûlullah mide'nin üçte birinin yemeklere Üçte birinin içeceklere ayrılmasını tavsiye buyururdu. Üçte birinin hava payı, yani boş olması en aşağı derecedir. En iyi derece, az yemek ve az uyumaktır. Çok yemek, hastalıkların başı, az yemek, ilaçların başıdır. Bir kişilik yemek, iki kişiye yetişir. Misafir, ev sahibinden, Tuz ile ekmekten başka şey beklememelidir. Ev sahibi, misafire lokma uzatmalıdır. Eline su dökmelidir. Halife Harun-ü Reşid, misafirinin eline ibrikle su dökerdi. Misafirin sevdiği şeyi ağzına vermelidir. Temiz yere düşürdüğünü alıp, ona vermelidir. Kirlendiyse, kediye veya başka hayvanlara bırakmalıdır. Böyle evin bereketi artar.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 temizliktir. Temizlik imanı kuvvetlendirir. Yemekten sonra ev sahibine bereket, rahmet ve mağfiret ile dua edilir. Sonra gitmeye izin istenir. Yemeğe davet edilir. Yemekte korkunç ve iğrenç şeyler söylememelidir. Ölümden, hastalıktan bahsetmemeli, sofraya gelen yemeklere bakmamalıdır. Bir lokmayı yutmadan önce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 İbrik, desti ağzından da içmemelidir. Fincanın, bardağın kırık yerinden içmemelidir. Yazın, serin içmelidir. Resulullah serin şerbet içmesini severdi. Zemzem, ayakta içilebilir. Yolcu, her suyu ayakta içebilir denildi. Aç karna su içmemelidir. Suyu yavaş yavaş emerek içmelidir. Resulullah Efendimiz, keşkek yemeğini severdi. Her ise, yani keşkek pişirmesini, Peygamber Efendimiz'e, Cebrail aleyhisselam öğretti. Her ise, insanı çok kuvvetlendirir. Bütün peygamberler, arpa ekmeği yemiştir. Resûlullah, kabak tatlısını, ve mercimek çorbasını, av etini ve koyun etini severdi. Koyunun kol ve göğüs,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 hurma ile kavun karpuzu birlikte yerdi. Kavun karpuz, böbrekleri temizler, baş ağrısını giderir. Solucan düşürür. Gözlere kuvvet verir. Resûlullah, serin şerbetleri çok severdi. Pilav yerken, salavat-ı şerife okumalıdır. Peygamber Efendimiz, baklayı kabuğuyla yemeği methetti. Habbetüs sevda, yani çörek otu,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 Resulullah'ın sünnetidir Peygamberimiz patlıcanı met etti ve zeytin yağlı yapınız buyurdu Semiz otunu da met buyurdu Kereviz unutkanlığı giderir İdrar söker kan ve süt yapar Karaciğeri temizler Harşef yani enginar safra taşını eritir kanı temizler damar sertliğine iyi gelir Ter kokusunu da giderir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 Bunların kokusundan melekler incinir. Turp idrar söker, hazmı kolaylaştırır. Resulullah'ın ev içinde ve ev dışındaki halleri. Hazreti Hüseyin anlatır. Peygamber Efendimizin ev içindeki meşgalesini babamdan sordum. Babam şöyle anlattı. Peygamber Efendimiz evine girişinden itibaren, vaktini, Allah'a ibadete, ev halkının işlerine ve kendi şahsi işlerine ait olmak üzere, üçe ayırmıştı. Şahsına ayırdığı vakti de, kendisiyle insanlar arasında bölüştürmüştü. O vakitte, yanına insanlardan ancak seçkin sahabileri girerdi. Halka, Dini meseleleri onlar aracılığıyla tebliğ eder, halkı ilgilendiren hiçbir şeyi yanında tutmaz, biriktirmezdi. Peygamber Efendimizin ümmetine ait vakti fazilet sahiplerine, dindeki üstünlük derecelerine göre bölüştürüp kendilerini ona göre huzuruna çağırmak adetiydi. Onlardan kimisi bir hacetli kimisi iki hacetli, kimisi de daha çok hacetliydi. Peygamber Efendimiz, onların dini hacetleriyle meşgul olur, sorularına gereken cevapları verir, sonra da bunları burada bulunan, burada bulunmayanlara tebliğ etsin. Bana kendisi gelip, hacetini arz edemeyen kimsenin hacetini, siz bana arz ediniz. Muhakkak ki, Hacetini arz edemeyenin, hacetini arz eden kimsenin ayaklarını kıyamet gününde Allah sırat üzerinde sabit kılar, buyururdu. Peygamber Efendimizin yanında bundan başka bir şey anılmaz, dile getirilmezdi. Zaten kendisi de hiç kimseden bundan başkasını kabul etmezdi. Peygamber Efendimizin huzuruna girenler talip olarak girerler, en büyük ilim zevkini tatmış ve onlara delalet edici oldukları halde çıkarlardı. Hazreti Hüseyin babasından Peygamber Efendimizin evinden çıkışında ne yaptığını sordu. Bunları da şöyle anlattı. Kainatın efendisi dışarıda konuşmazdı. Ancak konuşması Müslümanlara yararlı olacak onları birbirlerine ısındıracak, aralarındaki tefrikayı soğukluğu kaldıracak ise konuşurdu. Her kavmin, yüksek hasletli kişisine ikram eder ve onu kavminin üzerine vali yapardı. Halkı sakındırır ve onlardan da sakınırdı. Hiçbir kimseden güler yüzünü ve güzel huyunu esirgemezdi. Eshâbını göremese, arar, halka aralarında olan bitenleri sorardı. İyiliği över ve berkiştirir, kötülüğü ise yerer ve zayıfletirdi. Kendisinin her işi, itidal üzereydi. İhtirâfsızdı. Gaflete düşerler endişesiyle, Müslümanları uyarmaktan geri durmazdı. Her hali mutat idi. Resulullah Efendimizin, ibadet ve ta'at için, Kendisinde tam bir istidat vardı. Ne hakkı tecavüz ne de onu yerine getirmekte kusur ederdi. Kendisine yakın olanlar, insanların en hayırlılarıydılar. Onun katında, hesabın en üstünü, övdü en şumullü ve mertebece en büyüğü de, muhtaçlara yardımı ve iyiliği en güzel olandı. Kainatın efendisi, Allah'ı anmadıkça ne oturur ne de kalkardı. Mecliste yerlerden bir yeri kendisine belirlemez, böyle yapmayı men ederdi. Nerede olursa olsun, oturan bir cemaatin yanına vardığı zaman, üst başa geçmez, meclisin sonuna oturur ve böyle yapmalarını Müslümanlara da emrederdi. Kendisiyle birlikte oturan herkese nasibini verir, öyle ikram ederdi ki, herkes, Rasulullah katında kendisinden daha kıymetli bir kimse yok sanırdı. Kendisiyle oturan veya gelip hacetini arz eden kimsenin her şeyine dönüp gidinceye kadar katlanırdı. Bir kimse, kendisinden bir hacette, istekte bulununca, onu reddetmez, verir, Yahut tatlı ve yumuşak dille geri çevirirdi. Onun güzel ahlakı bütün insanları içine alacak kadar genişti. Onlara şefkatli bir baba olmuştu. Hak hususunda herkes, onun katında eşit idi. Peygamber Efendimizin meclisi, bir ilim, haya, sabır ve emanet meclisiydi. Meclisinde ne sesler yükselir, ne bir kimse suçlanır, ne de işlenmiş bir kusur ve hata açığa vurulurdu. Kainatın efendisinin meclisinde bulunanlar birbirlerinin dengi olup birbirlerine karşı üstünlükleri ancak takva yönündendi. Hepsi de alçak gönüllüydüler. Büyüklere tazim ederler, küçüklere şefkat ve merhamet gösterirler. İhtiyaç sahiplerini başkalarına tercih edip ihtiyaçlarını karşılamaya çalışırlar. Garip, yabancı olanları korur ve kollarlardı. Peygamber Efendimiz daima güler yüzlü, yumuşak huylu idi. Esirgemesi, bağışlaması boldu. Katı kalpli değildi. Hiç kimseyle çekişmezdi. Hiç bağırıp çağırmaz, kötü söz söylemezdi. Hiç kimseyi ayıplamazdı. Cimri değildi. Hoşlanmadığı şeye göz yumardı. Umanı, umutsuzluğa düşürmez, bir şey hakkındaki hoşnutsuzluğunu açığa vurmazdı. Resulullah Efendimiz, üç şeyden uzak dururdu. İnsanlarla çekişmekten, çok konuşmaktan, yararsız, boş şeylerle uğraşmaktan.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 Başlarına kuş konmuş gibi sessiz ve hareketsiz dururlar, sözünü bitirip susunca söyleyeceklerini söylerler, fakat kendisinin yanında asla tartışmaz ve çekişmezlerdi. Peygamber Efendimiz'in yanında birisi konuşurken, konuşmasını bitirinceye kadar öbürleri susarlardı. Peygamber Efendimiz'in yanında en sonrakinin sözüyle,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 dört şey üzerine him, hazel, takdir, tefekkür üzerineydi takdir insanlara eşit bakış ve dinleyişte tefekkür dünya ve ahiret işlerini düşünmesinde göze çarpardı hin ve sabrı kendisinde toplamıştı dünyaya ait hiçbir şey kendisini kızdırmazdı hazere gelince bu haslette kendisinde dört haslet toplanmıştı. En iyiyi, tabi olmak için alırdı. Çirkin olan şeyleri, geri durulması için bırakırdı. Görüşünü, ümmetinin yararını olan şeylerde harcardı. Himmetini, ümmetinin dünya ve ahiret mutluluklarını sağlayacak şeyler üzerinde toplardı. Kainatın efendisinin, herhangi bir şey için, Hayır dediği olmazdı. Yapmak istediği bir şey kendisinden istenildiği zaman, Olur buyurur, Yapmak istemediği bir şey kendisinden istenilince, Susar, Onu yapmak istemediği, Kendisinin bu susuşundan anlaşılırdı. Herkesin dünya ve ahiret saadeti için çalışırdı. Bir gazada, Kafirlerin yok olması için dua buyurması istendiğinde, Ben, lanet etmek için insanların azap çekmesi için gönderilmedim ben herkese iyilik etmek için insanların huzura kavuşması için gönderildim buyurdu Enbiya suresinin 107. ayetinin meali şerifinde seni alemlere rahmet iyilik için gönderdik buyurulmuştur. Bunun için Herkesin iyiliği için uğraşırdı. Hint bin ebi hale Peygamber Efendimizin yürüyüşünü şöyle anlatır. Kainatın efendisi yürürken ayaklarını yerden canlıca kaldırır, iki yanına salınmaz, adımlarını geniş atar, yüksek bir yerden iner gibi önüne doğru eğilir, vakar ve sükûnetle rahat yürürdü bakmak istediği bakacağı tarafa tamamiyle dönerek bakardı etrafına gelişi güzel bakınmazdı yeryüzüne bakışı semaya bakışından uzundu yeryüzüne bakışı da göz ucu ileydi yürürken sahabilerinin gerisinde yürürdü birisiyle karşılaştığı zaman önce kendisi selam verirdi Ebu Hureyre Hazretleri de şöyle anlatır Yürüyüşte kainatın efendisinden daha hızlı bir kimse görmedim. Yürürken yeryüzü sanki onun ayağının altında dürönürdü. Biz ardından yetişmek için kendimizi son derece zorlar, sıkardık. Kainatın efendisi ise yürürken kendisini hiç sıkmazdı. Enes bin Mali'in bildirdiğine göre Peygamber Efendimiz Birisiyle karşılaştığı zaman, Musafaha eder, O kimse elini çekmedikçe, Peygamber Efendimiz de elini çekmez, O kimse yüzünü çevirmedikçe, Peygamber Efendimiz de ondan yüzünü çevirmezdi. Musafaha, iki kişinin karşılaşınca, Avuçlarının yüzlerini, içlerini birbirine yapıştırıp, Birbirlerinin yüzlerine bakışmaları demektir. Enes bin Malik hazretleri anlatır. Efendimiz'e, Ya Resûlallah, bazımız, bazımıza eğilsin mi? diye sorduk. Hayır, buyurdu. Bazımız, bazımızla kucaklaşsın mı? diye sorduk. Hayır, fakat, musafaha ediniz, buyurdu. Bera bin Azib de, Peygamber Efendimiz'in, İki Müslüman karşılaşıp selamlaşır ve musafaha ederlerse onlar daha birbirlerinden ayrılmadan önce mağfiret olunurlar buyurduğunu bildirir. Kainatın efendisi daima düşünceliydi. Kendisinin susması konuşmasından uzun sürerdi. Rasulullah lüzumsuz yere konuşmazdı. Söze başlarken de Sözü bitirirken de Allah'ın ismini anardı. Konuşurken kısa ve özlü kelimelerle konuşurdu. Rasulullah'ın sözleri hep gerçek ve yerindeydi. Rasulullah konuşurken ne fazla ne de eksik söz kullanırdı. Kimsenin gönlünü kırmaz, Kimseyi hor görmezdi. En ufak nimete bile saygı gösterir, Hiçbir nimeti yermezdi. Bir nimeti ne hoşuna gittiği için över, Ne de hoşlanmadığı için yererdi. Resulullah Efendimiz, Dünya için, dünya işleri için kızmazdı. Fakat bir hak çiğnenmek istenildiği zaman, Onun hakkını almadıkça, Hiçbir şey kızgınlığının önüne geçemezdi. Kendi şahsı için asla kızmaz, ve önce almazdı. Bir şeye işaret edeceği zaman, parmağıyla değil, bütün eliyle işaret ederdi. Hayret ve taaccüb ettiği zaman, elinin duruşunu tersine çevirir, yani avucu göğe doğru ise, onu yere doğru, yere doğru ise göğe doğru çevirirdi. Konuşurken, el hareketi yapar, sağ elinin avucunu Sol elinin baş parmağının iç tarafına vurur dururdu. Kızdığı zaman, kızgınlıktan hemen vazgeçer ve kızgınlığını belli etmezdi. Neşelendiği, ferahlandığı zaman, gözlerini yumardı. En fazla gülmesi, gülümsemekti. Gülümserken de, ağzındaki dişleri, inci taneleri gibi görünürdü. Ebu said Hudri Hazretleri anlatır.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 Büyükle, küçükle karşılaşınca, önce selam verirdi. Bunlarla müsafaha etmek için, mübarek elini önce uzatırdı. Köleyi, efendiyi, siyahı ve beyazı bir tutardı. Her kim olursa olsun, çağrılan yere giderdi. Önüne konulan şeyi, az da olsa, hafif, aşağı görmezdi. İyilik etmesini severdi. de iyi geçinirdi. Güler yüzdü, tatlı sözlüydü. Söylerken gülmezdi. Üzüntülü görünürdü. Fakat çatık kaşlı değildi. Aşağı gönüllüydü. Heybetliydi. Saygı ve korku hasıl ederdi. Fakat kaba değildi. nazik idi. Cömert idi. Fakat israf etmez, faydasız yere bir şey vermezdi. Herkese acır idi. Kimseden bir şey beklemezdi. Saadet, huzur isteyen onun gibi olmalıdır. Her Müslüman Resulullah'ın bu hallerini kendine örnek almalıdır. Allahü Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmak her Müslümana lazımdır. Çünkü Resulullah Efendimiz Allahü Teala'nın ahlakıyla huylanınız buyurdu. Mesela Allahü Teala'nın sıfatlarından biri settardır, yani Günahları örtücüdür. Müslümanın da din kardeşinin aybını kusurunu örtmesi lazımdır. Allahü Teala kullarının günahlarını affedicidir. Müslümanlar da birbirlerinin kusurlarını kabahatlerini affetmelidir. Allahü Teala kerimdir, rahimdir. Yani lütfu, ihsanı boldur ve merhameti çoktur. Müslümanın cömert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 Resulullah'ın Giydiği Elbiseler Peygamber Efendimizin bir tane hıbere elbisesi vardı. Hıbere, pamuk ve keten ipliğinden dokunan, çizgili, yollu, yemen kumaşına denir. Peygamberimiz, hıbere elbisesini giymeyi çok severdi. Peygamberimizin bir de, uman işi, iki izarı vardı. Belden aşağısına tutulan, Fota ve peştemala izar denir. Peygamberimizin kıldan dokunmuş, üzerinde deve semerlerini andıran, bir takım çizgiler bulunan izarımsı bir fotası daha vardı ki bununla dışarı çıktığı olurdu. Ebu Bürde ziyaretine vardığımız zaman Hazreti Aisha bize Mülebbede diye anılan, sırınmış, keçeleşmiş bir elbiseyle Yemen'de yapılan kalın bir izar çıkarıp, yemin ederek, Resûlullah aleyhisselâmın ruhu, işte bunların içinde alındı, dedi. Peygamberimiz, soğuk kış gecelerinde, namazlarını da, dokuması ne pek sert, ne de pek yumuşak olmayan, gün bir fota tutunmuş olarak kılardı. Peygamberimiz, erkek mü'minlerin, bellerine tuttukları îzârı, ancak bacağın yarısına, yumuşak etine ve biraz daha aşağısına kadar uzatabileceklerini fakat topuklara kadar uzatamayacaklarını bildirmiş. Büyüklük taslamak için izarlarını yerde sürükleyen erkeklere kıyamet gününde yüce Allah'ın rahmet nazarıyla bakmayacağını haber vermiş. Cabir bin Süleyme izarını yarı bacağına kadar kaldır. Bunu yapmazsan topuklarına kadar uzat Yerde sürüklenecek kadar uzatmaktan sakın çünkü bu gurur alametidir. Allah ise gururlanmayı sevmez buyurmuştur. Bunun için Abdullah bin Ömer izarını bacaklarının yarısına kadar uzatır, gömleğini onun üzerinde, ridasını da gömleğinin üzerinde bulundururdu. Peygamberimizin giyinip gelen heyetlerin yanına çıktığı Hadrami ridasının uzunluğu Dört arşın eni, iki arşın bir karış, kıymeti de bir dinardı. Rengi yeşildi. Peygamberimizin bu ridası halifeler devrinde dürülüp bir bohça içinde, halifeler katında bulundurulurdu. Halifeler, Ramazan ve Kurban bayramlarında onu giyerlerdi. Peygamberimizin suhar işi, iki elbisesi vardı. Suhar, Uman'da bir kasabadır. Peygamberimizin suhar işi gömleği de vardı. Suhar kasabasında yapılan gömlek, suhari diye anılır. Peygamberimizin en çok sevdiği elbise, kamis, gömlek idi. Kamis, yalnız pamuk ipliğiyle dokunmuş bezden yapılan gömleğe denir. Peygamberimizin gömleklerinin boyları, kol uzunluğu bileğe kadardı. Habeş Necaşisi'nin, Peygamberimize gönderdiği hediyeler arasında, bir de gömlek vardı. Peygamber Efendimizin tek kat pamuk ipliğinden dokunmuş, bezden yapılmış gömleği vardı. Suhul Yemen kariyelerinden olup orada tek kat pamuk ipliğinden dokunmuş bezden yapılan elbiselere suhuliye denir. Habeş Necashi'sinin peygamberimize gönderdiği hediyeler arasında bir de don bulunuyordu. Peygamberimizin beyaz bir elbisesi de vardı. Efendimiz, elbiselerinizden beyazını giyiniz. Dirileriniz beyaz elbise giysin. Ölülerinizi de beyaz kefene sarınız. Çünkü o, giyimlerinizin hayırlısı ve iyisidir buyurmuştur. Peygamberimizin yeşil elbise giydiği de görülmüştür. Ebu Rimse, Peygamberimizi üzerine iki parça, altlı üstlü, Yeşil elbise giymiş olduğu halde gördüğünü söyler. Peygamberimiz kırmızı alacalı hulle de giyerdi. Berabin Azib kırmızı alacalı hulle içinde saçları kulak yumuşağına ulaşanlar arasında Resulullah Aleyhisselam'dan daha güzelini görmedim demiştir. Peygamberimizin cuma ve bayramlarda üzerine giydiği kırmızı bir cübbesi vardı. Peygamberimizin bir tane de Yemen işi cübbesi bulunuyordu. Peygamberimiz, yenleri, kol ağızları dar olan Şam işi bu cübbeyi seferlerde giyerdi. Peygamberimiz, İran şahlarının giydikleri taylesan kumaşından yapılmış, yakasında atlastan bir parça, eteğinin ön ve arkadaki iki açık yanında ve yenleri üzerinde atlastan birer çevre kıvrıntısı bulunan bu cübbeyi de savaşlarda düşmanlarla karşılaştığı sıralarda giyerdi. Hazreti Ayşe'nin vefatına kadar yanında bulunan bu cübbeyi ondan sonra Esma binti Ebi Bekr almıştı. Peygamberimizin giymiş olduğu bu cübbenin yıktısı ile hastalar yıkanır, şifa bulurdu. Du Metül Cendel Hâkimi Ükeydirin öldürülen kardeşi Hassan'ın erişi ve ırgacı ibrişiyle dokunmuş, atlas kumaştan yapılmış, işleme yerlerine altın sırma ile hurma yaprakları işlenmiş cübbesi, Peygamberimize gönderilmişti. Peygamberimiz, bu cübbeyi giyerek, minbere çıkıp oturmuş, hiç konuşmadan minberden inmişti. Müslümanlar, ellerini ona sürüyorlar, bakıyorlar, güzelliğine hayran oluyorlardı. Peygamberimiz, siz bunun güzelliğine mi şaşıyorsunuz? Bu pek mi hoşunuza gitti? diye sordu. Biz bundan daha güzel bir elbise görmedik, dediler. Peygamberimiz, Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, saat bin Muaz'ın cennetteki mendilleri, gördüğünüz şeyden daha güzel ve hoşturlar, buyurdu. Peygamberimiz, Kendisine hediye edilmiş olan atlas bir kaftanı giyip namaz kıldı. Namazdan döner dönmez onu nefret edercesine hemen üzerinden çıkardı. Bu müttakilere yaraşmaz buyurdu. Onu Hazreti Ömer'e gönderdi. Ya Resulallah onu çıkarmaktan ne için acele ettiniz diye sordular. Peygamberimiz "Cebrail bunu giymekten beni nehyetti." buyurdu hazret Ömer, ağlayarak gelip, Ya Resûlallah, sen giymek istemediğin bir şeyi bana verdin, bunu ne yapayım dedi. Peygamberimiz, ben onu sana giyesin diye vermedim, ancak satasın diye verdim buyurdu. hazret Ömer, bu kaftanı iki bin dirheme sattı. Rum kralı, peygamberimize, atlastan altın sırmalı, uzun yenli bir kürk hediye etmişti. Peygamberimiz onu giyince halk ya Resulullah bu sana semadan mı indirildi dediler. Peygamberimiz pek mi hoşunuza gitti? Varlığım kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki saat bin Muaz'ın cennetteki mendillerinden bir mendil bile bundan daha hayırlı, daha güzeldir buyurdu. Sonra da o kürkü Hazreti Cafer bin Ebi Talibe gönderdi. Hazreti Cafer onu sırtına giyince Peygamberimiz "Ben bunu sana giyesin diye göndermemiştim." buyurdu. Hazreti Cafer "Onu giymeyip de ne yapacağım?" diye sordu. Peygamberimiz "Necashi'ye gönder." buyurdu. Peygamberimize Siyara diye anılan ipekli kumaştan yol yol sarı çubuklu Altlı üstlü bir elbise hediye edilmişti. Peygamberimiz bu elbiseyi de Hazret Ali'ye gönderdi. Hazret Ali'nin onu giydiğini görünce Peygamberimizin yüzünde kızgınlık alameti belirdi. Ben onu sana giymen için göndermedim. Başörtüsü olmak üzere kadınlar arasında parçalayasın diye gönderdim. Buyurdu. Bunun üzerine Hazret Ali onu parçalayıp ehlibeyt kadınları arasında bölüştürdü Habeş Necâşî'sinin peygamberimize gönderdiği hediyeler arasında Mısır işi bir palto da bulunuyordu Peygamberimizin yünlü siyah elbise giydiği de olmuştur Hazreti Ayşe Resulullah Aleyhisselam için siyah yünden bir elbise yapılmıştı onu giyip içinde terleyince yünün kokusunu duydu Hemen onu sırtından çıkarıp bıraktı. Çünkü o, yalnız güzel kokudan hoşlanırdı, demiştir. hazret Ömer, çarşıda, mescidin kapısında satışa çıkarılan siyera, istebrak cinsinden ipekli, altlı üstlü bir elbise görüp, onu peygamberimize getirdi. Ya Resûlâllah! Bunu satın alsan da, cuma günlerinde, bayramlarda, Yanına heyetler geldiği sıralarda giysen, dedi. Peygamberimiz bu ancak ahirette nasibi bulunmayanların elbisesidir. Bunu ancak ahirette nasibi bulunmayanlar giyer, buyurdu. Sonra kendisinde bulunan atlas bir cübbeyi Hazret Ömer'e gönderdi. Hazret Ömer onu alıp Peygamberimizin yanına geldi. Ya Rasulallah, senin bu ancak ahirette nasibi olmayanların elbisesidir. Bunu ancak ahirette nasibi olmayan giyer buyurduğunu işittim. Sonra da onu bana gönderdin, dedi. Peygamberimiz, sen bunu satıp, bedeliyle bir ihtiyacını karşılayasın. Ondan yararlanasın diye gönderdim. Yoksa giyesin diye göndermedim, buyurdu. Peygamberimiz, şöhret ve gösteriş için Elbise giyen kimse, onu bırakıncaya kadar, Allah ondan yüz çevirir. Kıyamet gününde, ona zillet elbisesi giydirir. Şöhret ve gösteriş için elbise giyen kimseye, kıyamet gününde, Allah onun gibisini giydirir, sonra da onu ateşle alevlendirir, buyurmuşlardır. Bürde, Yemen işi, Çubuklu, çizgili kumaş olup, ihram gibi bedene bürünülür. Aba ve hırkaya da bürde denir. Sehl bin saat der ki, Rasulullah aleyhisselam'a bir kadın, dokuduğu kenarlı bir bürdeyi getirdi. Ya Resûlallah, bunu kendi elimle dokudum. Sana giydirmeye getirdim, dedi. Rasulullah da ihtiyacı olduğu için onu kabul etti. Bu bürdeyi bürünmüş olarak yanımıza çıktı. Cemaatten biri, ona elini sürüp, Ya Resûlallah, bu bürdeden daha güzeli olamaz. Bunu bana giydirsen, dedi. Rasulullah Efendimiz, olur buyurdu. Mecliste oturduktan sonra, eve döndü. Bürdeyi dürüp, o kimseye gönderdi. Cemaat, sen hiç de iyi etmedin. Rasulullah'ın giydiği, ve ihtiyacı olduğu bir şeyi kendisinden istedin. Sen de bilirsin ki Resulullah Aleyhisselam hiçbir istekliği reddetmez, boş çevirmez diyerek kınadılar. O kimse de vallahi ben bunu giymek için istemedim. Fakat öldüğüm gün kefenim olsun diye istedim dedi. Gerçekten de o bürde öldüğü gün kefeni oldu. Kab bin Züheyre verdiği hırka. Resulullah Efendimiz Tebük'te Eyle halkına bir eman fermanı yazıp verdiği zaman eman alameti olmak üzere bir de bürde hırka vermişti. Ebu'l abbas Abdullah bin Muhammed bu bürdeyi onlardan 300 dinara satın aldı. Ambas oğulları, bu hırkaya, seleften halefe tevarüs ettiler. Halifeler, bayram günlerinde onu üzerlerine giyip, peygamberimize ait asayı ellerine alarak dışarı çıktıkları zaman, kalpler ürperir, gözler kararırdı. Meşhur Arap şairlerinden Ka'b bin Züheyr, af dilemek ve Müslüman olmak için peygamberimize gelip, içinde şüphe yok ki, Rasulullah doğru yolu gösteren bir nur, kötülükleri yok etmek için, Allah'ın sıyrılmış, keskin, yalın kılıçlarından bir kılıçtır. Beyti de bulunan, banet Suat kasidesini okuduğu zaman, Peygamberimiz, sırtındaki bürdesini, hırkasını çıkarıp, ona giydirdi. Hazreti Muaviye, halifeliği sırasında, Ka'b bin Züheyre, Rasulullah'ın hırkasını bize sat, diye haber saldı. Kendisine, on bin dirhem gönderdi. Ka'b bin Züheyr, ben Resûlullah'ın hırkasını giymek hususunda, hiç kimseyi kendime tercih edemem diyerek, hazret Muaviye'nin dileğini reddetti. Ka'b bin Züheyr, vefat ettiği zaman, Hz Muaviye onu, Ka'b'ın oğullarından, 20 bin dirheme satın aldı. Peygamberimizin, Ka'b bin Züheyr'e vermiş olduğu, bu mübarek hırka, Halifeden halifeye tevarüs edilerek geçti. Emevi saltanatının çöküşünden sonra ilk ambasi halifesi Ebu'l-Ambas Seffah bin Abdullah bin Muhammed tarafından 300 dinara satın alındı. Bayramlarda halifeler tarafından giyildi. Halife Muktedir'in öldürüldüğü zaman kanı bulaşarak kirlendi. Ambasiler Mısır'a gelirken onu yanlarında getirdiler. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı alıp halife olduğu zaman Mısır'daki mübarek emanetler arasında bu mübarek hırka da İstanbul'a getirildi. İstanbul'da Topkapı Hırka-i İsâdet Dairesi'nde herkes tarafından ziyaret olunan bu mübarek hırka 124 santim boyunda, geniş kollu siyah yünlü kumaştan yapılmıştır. Hırkanın içi kaba dokunmuş krem renk yünlü kumaş kaplıdır. Önünde sağ tarafından 0,23 çarpı 0,30 ebadında bir parçası noksandır. Sağ kolunda da eksiklik vardır. Hırka yer yer yıpranmıştır. Müteaddit bohçalara sarılmış olarak 0,57 çarpı 0,45 çarpı 0,21 ebadında üstten açılır, kapaklı, altın bir çekmece içindedir. Hırka-yı saadetin, bu ebatta, Sultan üçüncü murad tarafından yaptırılmış olan, altın bir mahfazası da mevcuttur. Bu mahfaza, sanat itibariyle fevkalade olup, ayrıca zümrütlerle de bezenmiştir. Peygamberimizin, zaferan, safran ile boyanmış bir örtüsü vardı. Bu örtüyü, zevcelerinin evlerinde örtünürdü Hamisa dört köşeli ve iki yanı desenli siyah abaya denir Peygamberimiz hastalanmadan önce hamisanın üzerinde namaz kılardı Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre Peygamberimiz bir gün hamisanın üzerinde namaz kılarken gözü desene takılmış selam verince bu hamisamı Ebu Cehme götürünüz çünkü bu Biraz önce, namazımdan beni meşgul etti. Bana, Adi bin Kâplardan, Ebu Cehm bin Huzeyfe bin Ganim'in enbicânesini getiriniz, buyurdu. Ebu Cehm, ya Resûlallah, niçin bunu bana gönderdiniz, diye sorunca, Peygamberimiz, gözüm namazda onun desenine takıldı, buyurdu. Bu ha Peygamberimize, Ebu Cehm hediye etmişti. Enbican diye anılan, şehirde yünden ve desensiz olarak dokunan örtüye, Enbicani denir. Peygamberimize, hayber ganimet eşyasından bir de hamisa düşmüştü. Peygamberimiz, eskimiye yüz tutmuş bulunan bu hamisanın üzerinde de namaz kılardı. Peygamberimiz, son hastalığında, sıkıntılandıkça, bu hamisa sık sık yüzüne örter dururdu. Hamisa kendisine sıkıntı verdikçe de onu atar yüzünü açardı. Medine toprağı nemli çorak olduğu için bu hamisa peygamberimizin vefatında kabrinin tabanına serilmişti. Beni dar heyetinden Hanib bin Habib hicretin dokuzuncu yılında Medine'ye geldiği zaman peygamberimize sırmalı bir elbise hediye etmişti. Peygamberimiz bu elbiseyi amcası Hazreti Abbas'a verdi. Hazreti Abbas bunu ne yapacağım diye sordu. Peygamberimiz altınını sök, kadınına zinet ya da geçimlik yap. Atlasını da sat, bedelini al buyurdu. Hazreti Abbas bu elbiseyi Yahudilerden bir adama sekiz bin dirheme sattı. Enes bin Malik der ki: "Kral Ziyazen 33 tane yaşlı dişi deveye satın aldığı bir hulleyi Resulullah Aleyhisselam'a hediye etmiş. Resulullah Aleyhisselam onu kabul buyurmuştur. İshak bin Abdullah bin Haris de Resulullah Efendimiz 29 kadar genç deveye satın aldığı bir hulleyi Ziyazen'e hediye etti demiştir. Hulle Yemen bürüdünden veya başka bir kumaştan Altlı-üstlü, aynı cinsten, rida ile izardan mürekkep, iki parça elbiseye denir. Tek elbiseye, hulle denmez. Necaşinin gönderdiği altın yüzük Habeş Necaşisi, Ashaman'ın, Peygamberimize gönderdiği hediyeler arasında, kaşı Habeş taşından, altın bir yüzükte bulunuyordu. Peygamberimiz, Ebu'l-As'ın kızının kızı Ümmame'yi çağırıp "Ey kızım, bunu sen takın." buyurdu. Erkeklere yalnız gümüş yüzüğün helal olduğu ve altın, demir ve sarı pirinçten yüzük takmanın haram olduğunu peygamberimiz bildirmiştir. Kendisi de vefat edinceye kadar yalnız gümüş yüzük kullandı. Resulullah yüzüğünü sağ eline takardı. Sol eline de taktığı görünmüştür. Sağ ele de, sol ele de takmak caizdir. Küçük parmağı veya yanındaki parmağı takılır. Bayramlarda herkesin takması müstehaptır. Gösteriş için, övünmek için takmak haramdır. Bir gün, Nûman bin Beşir, Resulullah'ın yanına geldi. Parmağında altın yüzük vardı.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 Gümüş yüzük takabilirsin. Ağırlığı da bir miskali, 4.8 gram. Geçmesin ve sağ eline tak. Buyurdu. Amr ibni Şuayb diyor ki, Resulullah altın ve demir yüzükleri çıkartır, gümüş yüzüklere mani olmazdı. Peygamberimiz acem şahına, Rum Kayseri'ne ve Habeş Necashisi'ne mektup yazdırmak istediği zaman, ya Resûlallah! Onlar bir mektubu mühürlü olmadıkça okumazlar denilmişti. Bunun üzerine Peygamberimiz, gümüşten bir yüzük edindi ki, kaşına üç satır üzerine Muhammedur Resulullah nakşedilmişti. Mühür yüzükteki yazı, aşağıdan yukarıya doğru, Muhammed bir satır, Resul bir satır, Allah bir satır olmak üzere, Üç satır halindeydi. Peygamberimizin gümüş yüzüğündeki taş, Habeş taşıydı. Bu gümüş yüzüğün kaşının, Gümüşten olduğu da rivayet edilir. amr bin Said, Peygamberimizin yanına gelmişti. Peygamberimiz, Onun parmağındaki yüzüğü görünce, Nedir bu elindeki yüzük? Diye sordu. amr bin Said, Ya Resûlallah, Bu bir halkadır ben yaptım, dedi. Peygamberimiz, onun nakşı nedir, diye sordu. Amr bin Said, Muhammedur Rasûlullah, dedi. Peygamberimiz, bakayım ona, buyurdu. Onu alıp, zat mührü olarak kullandı ve başkalarını, yüzüklerine Muhammedur Rasulullah kelimelerini nakş etmekten men etti. Peygamberimiz, parmağında, bu mühür yüzük bulunduğu halde vefat etmiştir. Peygamberimiz mühür yüzüğünü sol elinin serçe parmağına takardı. Sağ eline taktığı da olurdu. Peygamberimiz onun kaşlı tarafını avucunun içine doğru çevirir getirirdi. Peygamberimiz Helay'a gireceği zaman yüzüğünü parmağından çıkarırdı. Peygamberimizin mühür yüzüğünü vefatından sonra Hazreti Ebubekir Ondan sonra Hazret Ömer, Hazret Ömer'den sonra da Hazret Osman parmağına takmıştır. Hazret Osman iken, bir gün Eris kuyusunun başında oturduğu sırada parmağından çıkarmış, elinde evirip çevirirken kuyuya düşmüştür. Kuyunun bütün suyu çektirildiği, üç gün gidilip gelinip arandığı halde bu mübarek yüzük bulunamamış, kuyunun içinde yok olup gitmiştir. Yüzük taşına yazı yazma peygamberimizden sonra da devam etmiştir. Hazreti Ebu Bekr'in yüzüğünde Niemel Kadir Allah, Allah'ın her şeye gücü ne güzel yeter. Hazret Ömer'in Kefa Bil Müt Vaizan Ya Ömer, nasihat olarak ölüm yeter. Hazret Osman'ın Lenas Birenle, elbette sabredeceğiz. Hazreti Ali'nin El mülkü lillah. Mülk ancak Allah'ındır. Hazreti Hasen'in yüzüğünde El izzetü lillah. Azamet, büyüklük Allah'a aittir. Hazreti Muaviye'nin yüzüğünde Rabbigfirli. Rabbim affe ile. Ebi Leyla'nın Ed-dünya garurun. Dünya aldatıcıdır, yalancıdır. İmam Azam Ebu Hanife'nin Kulil hayr ve inla fesgut. Ya hayr söyle ya sus. İmam Ebu Yusuf'un men amile bire yihinedime. Kendi görüşüyle hareket eden pişman olur. İmam Muhammed'in men sabere zafira. Sabreden zafer kazanır. İmam Şafi'inin El bereketü fil kanaa. Bereket kanaatdadır yazılıydı. Yüzüklerini mühür olarak kullanırlardı. Peygamberimizin döşeği. Peygamberimizin üzerinde yatıp uyuduğu döşeğin yatağın yüzü deridendi. İçi hurma lifiyle doldurulmuştu. Kendisi de zevcesi de onun üzerinde yatardı. Peygamberimizin başının altına koyduğu yastığının da yüzü deriden olup içi hurma lifi doldurulmuştu. Hazreti Ayşe validemiz anlatır. Yanıma Ensar kabilesinden bir kadın geldi. Resul Aleyhisselam'ın döşeğini görünce gidip içi yün doldurulmuş bir yatak gönderdi. Resul Aleyhisselam yanıma gelip "Nedir bu?" diye sordu. "Ya Resulallah, İnsardan Financa kadın yanıma gelmişti. Döşeğini görünce gidip bunu sana gönderdi dedim. Bunu hemen ona geri çevir, buyurdu. Fakat ben geri çevirmedim. Onun evimde bulunması hoşuma gitmişti. Resul Aleyhisselam bu sözünü üç kere tekrarladı. Sonunda Vallahi ey Ahişe, isteseydim Allah Altın ve gümüş dağlarını Benim yanımda yürütürdü. Buyurdu. Peygamber Aleyhisselam'ın minderi de iki abadan ibaretti. Bir gece yanıma geldiği zaman Bu abayı katlayıp daratmış idim. Onun üzerinde uyudu. Sonra Ey âişe! Bu geceki döşeyim Niçin her zamanki gibi değildi? Diye sordu. Ya Allah onu senin için katlayıp daralttım dedim sen onu eski haline çevir buyurdu. Yine Hz. Ayşe anlatır. Kureyşliler Mekke'de serir üzerinde uyumaktan daha hoş bir şey yoktu. Resul Aleyhisselam Medine'ye geldiği ve Ebu Eyyub'un evine indiği zaman ona ey Ebu Eyyub sizin bir seririniz yok mu diye sordu. Ebu Eyyub da Yok vallahi dedi. Ensar'dan Sa'd bin Zürare bunu haber alınca Resulullah'a direkleri saç ağacından yapılmış, üzeri keten lifle dokunmuş, hasırla kaplı bir serir gönderdi. Resulullah evine taşınıncaya kadar onun üzerinde uyumuştu. Vefatına kadar da onun üzerinde uyudu. Resulullah Aleyhisselam yıkanıp kefenlendiği zaman bu seririn üzerine konularak cenaze namazı da kendisi bu serir üzerinde bulunduğu halde kılınmıştı halk ölülerini taşımak üzere onu bizden isterler ve onunla teberrük ederlerdi Ebu Bekir'in Ömer'in cenazesi de onun üzerinde taşınmıştı Hazreti Ayşe der ki Resul Aleyhisselam'ın bir hasırı vardı ki geceliğin onun üzerinde namaz kılar gündüzünde serip üzerinde halk ile otururdu Resulullah'ın asası Peygamber Efendimiz cuma günleri hutbe irade ederken asaya veya bir yaya seferde de yaya dayanırdı Peygamberimiz asaya dayanmanın peygamber ahlakından olduğunu söyler kendisi Asa'ya dayanır ve asa'ya dayanmayı da tavsiye buyururdu. Muaviye bin Ebi Süfyan'ın halifeliği sırasında, Peygamberimizin asası, Sa'dül Karaz'ın yanında bulunuyordu. Muaviye bin Ebi Süfyan, hicretin 50. yılında hacca gelmişti. Peygamberimizin mescidindeki minberi söktürüp, şama nakletmek istedi. Sadül Karaz'ın yanında bulunan Asayi istetti. Câbir bin Abdullah ile Ebu Hureyre gidip ona: "Ey Müminler Emiri, Resul Aleyhisselam'ın minberinin konulmuş olduğu yerden sökülüp götürülmesi de, asasının şaman nakledilmesi de doğru olmaz" dediler. Bunun üzerine Hazreti Muaviye onları bırakıp özür diledi. Abdullah bin Üneysi. Peygamberimiz mescitten evine götürüp ona bir asa verdi ve bu asayı yanında sakla ey Abdullah bin Üneys buyurdu. Abdullah bin Üneyz, o asa ile halkın yanına varınca "Kendisine nedir bu asa?" diye sordular. O da "Bunu bana Resul Aleyhisselam verdi ve yanımda saklamamı emretti." dedi. Abdullah bin Üneys'e Rasul Aleyhisselam'ın yanına dönsen de bunu sana niçin verdiğini sorsan dediler. Bunun üzerine Abdullah bin Üneys Peygamberimizin yanına dönüp, Ya Rasulallah, bu asayı bana ne için verdin diye sordu. Peygamberimiz bu kıyamet günü aramızda bir alamettir. O zaman Cennette insanların, asaya dayananları pek azdır. Sen buna cennette dayanırsın, buyurdu. Abdullah bin Üneis, onu kılıcıyla birlikte bulundurup, yanından hiç ayırmadı. Ölüm döşeğine düştüğü zamanda, onu kefeninin içine koymalarını ve kendisiyle birlikte gömmelerini, ev halkına vasiyet etti. Bedeniyle kefeni arasına konulup, kendisinin vasiyeti yerine getirildi. Peygamberimizin taşıdığı yedi şey. Peygamber Efendimizin bir arşın boyunda veya biraz daha uzun bir mühçeni vardı. Mühçen ucu eğri değneğe denir. Peygamberimiz Hacerül Esved'i uzaktan onunla işaret ederek istilam ederdi. Peygamberimiz deveye bindiği zaman onu önüne asardı. Efendimizin urcun diye anılan bir de mıhsarrası vardı. Peygamberimiz Bakiyül Gargada giderken onu yanında bulundurur, ona dayanır, otururken onu elinde evirir çevirirdi. Peygamberimizin elinde bu mıhsarrası bulunduğu halde hutbe irat buyurduğu da olurdu. Peygamberimizin da ağaçlarından kesilmiş memşuk adıyla anılan bir de kadibi değneği vardı Hazreti Osman peygamberimizin kadibi elinde bulunduğu ve minberde hutbe irad ettiği sırada Cahsah bin Said veya Cahsah bin Kays varıp Hazreti Osman'ın elinden kadibi alır ve dizine dayanarak büker kırar halk Cahçaha bağırırlar. Hazreti Osman mimberden iner ve evine girer. Bunun üzerine yüce Allah cahcağın eline veya dizine ekile kaşıntı hastalığı verir. Cahcah Hazreti Osman'ın şehadetinden sonra bir yıla varmadan kaşına kaşına ölür. Peygamberimiz yanında tarak, ayna, misvak, gül yağı sürme ve makas bulunduğu halde sefere çıkar seferde ve hazerde bunları yanından ayırmazdı Hazreti Ayşe gazalar için Resul Aleyhisselam'ın gül yağını, tarağını, aynasını, iki makasını, sürmedanlığını ve misvakini hazırlardım buyurdu Yine Hazreti Ayşe validemiz seferde ve hazerde Resul Aleyhisselam'ın yedi şeyi, bir, gül yağı şişesi, iki, tarağı, üç, aynayı, dört, sürmedanlığı, beş, misvaki, altı, iki makası, yedi, saç ayırma kemiğini bıraktığı olmazdı, demiştir. Peygamberimiz her gün, sakalını iki kere tarardı. Enes bin Malik, Resul Aleyhisselam sık sık başının saçına gül yağ sürer, sakalını su ile tarardı. Diyor. Tertip düzene çok önem verirdi. Peygamber Efendimiz temizliğe, tertip düzene önem verirdi. Kimin saçı varsa ona iyi baksın buyururdu. Peygamberimiz mescitteyken. Saçı sakalı karmakarışık biri içeri girmişti. Peygamberimiz bu kişinin saçını yatıştıracak gül yağ adamı bulunmuyor. Buyurduktan sonra ona hemen dışarı çıkarak saçını sakalını düzeltmesini eliyle işaret etti. O kimse öyle yapıp dönünce Peygamberimiz sizden birinizin böyle gelmesi mi yoksa Saçı sakalı şeytan gibi karma karışık gelmesi mi daha iyidir buyurdu. Peygamberimiz sakalının boyundan ve yanlarından biraz alırdı. Cuma namazına çıkmadan önce bıyığını kırpar, tırnaklarının uzayanını keserdi. Müslümanlara da bıyıklarını kırpmalarını emretmiştir. Peygamberimiz aynaya baktıkça Allah'a hamd eder Allahım, suretimi güzel yarattığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Diyerek dua ederdi. Peygamberimiz her gece uyumadan önce gözlerine üç kere sürme çekerdi. Sürmeyi sağ gözüne üç, sol gözüne iki kere çekerdi. Sürme çekiniz. Çünkü o gözü cilalandırır, saçı Kirpiyi bitirir, buyururdu. İslam büyükleri erkeğin tedavi için sürme çekmesi caiz olduğunu, fakat zinet için çekmesi caiz olmadığını bildirmişlerdir. Cemal ve zinet kelimelerini birbirleriyle karıştırmamalıdır. Cemal, çirkinliği gidermek, vakar sahibi olmak ve şükretmek için nimeti göstermek demektir gösteriş için övünmek için nimeti göstermek cemal olmaz kibir olur resulullah misvak kullanmaya çok önem verirdi bunu yanından ayırmazdı peygamberimiz erak ağacının çubuğu ile misvakleniniz buyururdu ağza güzel koku verir o hem benim hem de benden önceki peygamberlerin misvakidir buyurmuştur Peygamber efendimiz, Eğer ümmetime meşakkat vermeseydim, her namaz için misvak tutunmalarını onlara muhakkak emrederdim. Misvak tutunmanızı size çok çok tavsiye ederim. Misvak, ağzın temizliği ve Rabbimin hoşnutluğudur buyurmuştur. Peygamberimizin evine girdiği zaman ilk işi, Dişini misvaklemek olurdu. Peygamberimiz yanında misvak bulunmadıkça uyumaz, uyandığı zaman da işe dişini misvaklemekle başlardı. Peygamberimiz geceliğin tehcüt namazına kalktığı zaman da dişlerini misvaklardı. Hazreti Aisha, Peygamber aleyhisselam hiçbir gece veya gündüz uyumazdı ki uyanınca abdestten önce misvak tutunmuş olmasın, demiştir. Resulullah Efendimizin Kılıçları Peygamberimizin dokuz kılıcı vardı. Babasından kalan ve meşhur adıyla anılan kılıç. Bu kılıç, Peygamberimizin Medine'ye hicreti sırasında yanında bulunuyordu. Abd isimli kılıç. Bu kılıcı, Peygamberimize Sa'd bin Übade hediye etmiş, Peygamberimiz, Bedir Savaşı'na giderken yanında götürmüştü. Zülfikar, Kureyş müşriklerinden Münebbih bin Haccac'ın veya As bin Münebbi'nin kılıcı olup Bedir Savaşı'nda ganimet olarak kalmıştı. Sırtında bir takım gedikler bulunduğu için Zülfikar denilmişti. Peygamberimiz Zülfikar'ı Hazreti Ali'ye hediye etti. Kabzasının başı, bağının halkaları ve zincirleri gümüştendi. Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Abbas, Hazreti Ebubekre başvurup Zülfikarı karı Ali'den almak istediği zaman Hazret Ebubekir, ben bu kılıcı hep onun elinde gördüm. Kendisinden bunu çekip almayı hoş bulmam dedi. Hazret Abbas da onu Hazret Ali'ye bıraktı. Rasulullah Efendimizin mızrakları da şunlardı. Peygamberimize, beni Kaynuka Yahudilerinden üç mızrak ganimet olarak kalmıştı. Peygamberimizin mızraklarından birinin ismi, Müsvi, diğerinin ismi, Müsna idi. Peygamberimizin, Beyza diye anılan büyük bir harbesiyle, Aneze diye anılan mızraktan küçük bir harbesi de vardı. Naba' diye de anılan bu harbeyi Habeş Necâşîsi Zübeyr bin Avvam'a vermişti. Peygamberimiz Hayber Savaşı'ndan dönerken onu Zübeyr bin Avvam'dan aldı. Habeş Necâşîsi Asama peygamberimize üç aneze mızrak göndermişti. Peygamberimiz onlardan birini kendisi için alı koyup ikincisini Hz. Ali'ye üçüncüsünü de Hazreti Ömer'e vermişti. Bilal Habeşi peygamberimizin anezesini Ramazan ve Kurban bayramlarında namazgaha kadar peygamberimizin önünde taşıyıp orada peygamberimizin önüne dikerdi. Peygamberimiz de bayram namazını ona doğru yönelerek kıldırırdı. Peygamberimizin vefatından sonra Bilal Habeşi bu anezeyi bayramlarda Hazreti Ebubekir'in önüne taşıyıp namazgahta önüne dikerdi. Hazreti Ebubekir'den sonra Hazreti Ömer ve ondan sonra da Hazreti Osman devrinde bu vazife müezzin Sadül Karas tarafından aynı şekilde yapıldı. Medine valileri zamanlarında da böyle yapılmaya devam edildi.